Çiğperi masalları. Büyülenmiş Prenses Evvel zaman içinde Aşil adındaki bir asker arkadaşlarına veda etti ve evine doğru yola çıktı. Günlerce seyahat ettikten sonra artık ne kendine yiyecek ne de atına yem alacak parası kalmıştı ve evine daha uzun bir yol vardı. Büyük ve güzel bir kale gördüğünde çok açtı ve yorgundu. Kaleye girdi, Atını ahıra soktu, ona yem verdi ve saraya çıktı. Odaların birinde, üstünde bir insanın isteyebileceği tüm yiyecek ve içeceklerin olduğu bir masa buldu. İstediği gibi yedi, içti ve aniden içeri bir ayı girdi. <gülüyor> ee? Aa, sakın korkma, ben tehlikeli bir ayı değilim. Şey, bana soracak olursan buradan öyle görünüyorsun. Sakin ol. Ben aslında güzel bir kızım. Büyü yapılmış bir prensesim hatta. Eğer burada bir gece geçirirsen bana yapılan büyü bozulmuş olacak. Şey, ben özür dilerim ama bir ayının olduğu bir yerde gece kalmak istemem. Merak etme, sana zarar vermeyeceğim. Ayı, aş ile güzel bir prensesin portresini gösterdi. Bak bu benim. Prenses Paris. Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Gece burada kalır ve büyünün bozulmasını sağlarsa... ...seninle evleneceğim. Sana söz veriyorum. Seninle evlenmeyi çok isterim. Tamam. Gece burada kalacağım. Teşekkür ederim. Ee... Ee, adım Ashil. Teşekkür ederim Ashil. Yarın görüşmek üzere. Aşil başıyla onayladı ve ayı gitti. Uzun yolculuk yüzünden yorgun düşen Aşil uykuya daldı. Ertesi sabah güneş doğunca prenses içeri girdi. Portrede göründüğünden çok daha güzeldi. Düğünün bozulmasına yardım ettin Aşil. Çok teşekkür ederim. Söz verdiğim gibi düğüne hazırlanmanı istiyorum senden. Düğün yapıldı ve mutlu bir şekilde yaşamaya başladılar. Günler geçti. Aşil memleketini düşünmeye başladı ve eski evini ziyaret etmek istedi. ''Lütfen gitme. Burada mutlu değil misin?'' ''Hayatım, yaşlı anne ve babamı görmeyi çok istiyorum. Ama merak etme, hemen döneceğim.'' ''Tamam o zaman. Gitmek zorundaysan lütfen bu tohum torbasını al. Nereye gidersen git, yolun iki tarafına da bu tohumlardan serp. Tohum düşen yerlerde ağaç yetişecek.'' ağaçlarda nadir bulunan meyveler yetişecek ve güzel kuşlar şakıyacak Sana dair olan her şey büyüleyici. Seninle evlendiğim için çok mutluyum. Ben de seni bulduğum için şükrediyorum. Aşil elini öptü ve gitti. Birkaç gün boyunca Aşil nereye giderse tohum sertti. Geçtiği yerlerde toprakta hemen ağaçlar yetişti. Bir gün... Açık arazinin ortasında bir grup erkeğin çimlerin üstünde oturup iskambil oynadığını gördü. Yanlarında bir tencere asılıydı. Ama altında ateş yanmıyordu. Fakat içindeki çorba kaynıyordu. Merhaba size arkadaşlar. O harika bir şey. Altında ateş yanmadığı halde kaynayan bir tencere. Bu müthiş ama bende daha harika bir şey var. Bir tohumu çıkardı ve toprağa attı. Kısa sürede bir ağaç yetişti. Dallarında nadir bulunan meyveler vardı. Ve kuşlar dallarında şakıyordu. Bu sihirli tohumları nereden bulmuş? O tohumlara sahip olan tek kişi büyülü prenses. Bana kalırsa ona yaptığımız büyünün bozulmasına yardımcı olan adam bu. Bedelini ödemeli. Evet. Hadi onu altı ay uyutalım. Aşil bu adamların Prenses Paris'e büyü yapan kişiler olduğunu bilmiyordu. Ona da bir şey yaptılar ve Aşil o anda atından düştü ve hemen uykuya daldı. Kısa süre sonra Prenses Paris'e bir asker tüm ağaçların kuruyup öldüğü bilgisini verdi. Ah oh, bu hiç iyi değil. Kocamın başına kesin kötü bir şey gelmiş olmalı. Gidip onu aramaya karar verdi. Aşil'in gittiği yollardan geçti. Açık arazinin olduğu yere gelince, güzel bir ağaç, altında da uyuyan kocasını gördü. Onu sarstı, ona seslendi, hatta onu çimdikledi. Ama kocası hareket etmedi. Prenses Paris çok öfkelendi, ve o öfkeyle ona lanet okudu. Oy kucu seni. Keşke bir fırtına çıksa seni uzaklara, bilmediğin ülkelere uçursa. Tam bu sözler ağzından çıkmıştık ki sert bir rüzgar ıslık çalmaya başladı. Askeri havaya kaldırdı ve prensesin gözleri önünde onu alıp götürdü. Prenses hemen o anda ettiği sözlere pişman oldu. Ama artık çok geçti. Hayır, ne yaptım ben? <gülüyor> Bu arada aşırı rüzgar uçulmuş ve bir adaya fırlatmıştı. Gözlerini açtığında yarım yıl geçmişti. Uyandı, hemen ayağa kalktı ve etrafına baktı. Nasıl? Ben nasıl buraya geldim? Kim beni buraya getirdi? Adadaki kumlu plajda yürürken üç adamın kavga ettiğini gördü. Bu üç kişi kötü bir büyücünün oğullarıydı. Sorun nedir? Neden kavga ediyorsunuz delikanlılar? Efendim, bizim babamız öldü ve bize üç güzel şey bıraktı. Uçan bir halı, sihirli çizmeler ve görünmezlik şapkası. Ama hangisini kimin alacağına bir türlü karar veremiyoruz. Aa, size aptal büyücüler kavga etmeyi bırakın. İsterseniz bu eşyayı size bölüştürürüm. Böylece herkes memnun kalır. Büyücüler teklifi kabul etti. Şimdi şu Hindistan cevizi ağacını görüyor musunuz? Yaprakları toprağa değen ağacı. Evet. Evet. Evet. Üç büyülü eşyayı yanımda yerde bırakın ve o ağaca koşup geri gelin. ''Bana ilk ulaşan üç sihirli eşyadan birini seçebilecek. İkinci ulaşansa iki sihirli eşyadan birini seçecek ve sonuncu olan da kalan neyse onu alacak.'' Üç büyücü hemen Hindistan cevizi ağacına koşmaya başladı. Aşil gülümsedi. Sihirli çizmeleri ve görünmezlik şapkasını alıp uçan halıya bindi ve krallığını aramaya gitti. Bir süre sonra bir kulübeye rastladı. İçeri girdi. Orada yaşlı bir kadınla karşılaştı. Günaydın nineciğim. Karnım çok aç. Bana yiyecek bir şeyler verebilir misin? Elbette oğlum. Lütfen otur. Aşil oturdu. Kadın ellerini havaya kaldırdı. Hemen sonra birden lezzetli yiyeceklerin olduğu büyük bir masa belirdi. Vay canına. Sen bir peri misin? Ben birçok şeyim. Şimdi sus ve yemeğini ye olur mu? Aşil yiyebildiği kadar yedi. Karnı doyunca masa mucizevi şekilde ortadan kayboldu. Güzel yemekler için çok teşekkür ederim. Bana başka bir konuda yardımcı olursan sana sonsuza dek minnettar kalırım. Aşil yaşlı periye olan her şeyi anlattı. Ve işte buradayım. Sevgili eşim Paris'i bulmaya çalışıyorum. Lütfen onun nasıl bulacağımı söyle bana. Ben siz gençleri hiç anlamıyorum. Aşk için her şeyi yapmaya hazırsınız. Lütfen ben onu seviyorum. Benim sorunum değil bu. Lütfen, lütfen, lütfen. Tamam, tamam. Rüzgar'ı çağırıp ona soracağım. Bütün dünyada esiyor. Nerede olduğunu kesinlikle biliyor olmalı. Verandaya çıktı ve yüksek sesle bağırdı. Rüzgar! Hemen buraya gel! Birden dört bir yandan sert rüzgarlar esmeye başladı. Öyle şiddetliydi ki kulübe sallandı. Sakin ol öfkeli rüzgar. Güzel prenses Paris'i bir yerlerde gördün mü? Hadi söyle bana. Evet, neneciğim. Güzel Prenses Paris, yeni bir krallıkta yaşıyor. Öfke nübetine kapılınca, kocası ortadan kayboldu. Kötü büyücülerin, büyüsünün etkisinde olduğunu bilmeden onu lanetledi. Yaptıklarından pişman ve kocasını özlüyor. Ama şimdi farklı ülkelerden kral ve prensler onunla evlenmek istiyor. Bu krallık ne kadar uzaksa acaba? Yürüyerek buradan 30 yıl sürer. Uçarak o 10 yıl. Ama ben esersem 3 saatte oraya varabilirim. <gülüyor> Gösterişçi. Anlamadım. Lütfen kudretli rüzgar, sana yalvarıyorum. Beni prensesime götür. Önce sakin ol. İkincisi, üç gün, üç gece krallığında kalmama izin verirsen... ...bu isteğini yerine getiririm. Umurumda değil. İstersen üç haftada kalabilirsin. Tamam o zaman. Yolculuğa hazırlan. Ama korkma. Canın yanmayacak. <gülüyor> Gösterişçi... Anlamadım. Hiç. Bir şey demedim. Hiçbir şey. Aniden güçlü bir rüzgar çıktı. Aşil havaya yükseldi, dağların ve denizlerin üstünden geçti. Bulutların hemen altından yol aldı ve üç saat içinde güzel prensesin yaşadığı yeni krallığa ulaştı. Hoşçakal oh, delikanlı. Sana acıyorum. ...krallığında kalmak istemiyorum. Ee, neden peki? Çünkü eğer hareket edersen... ...şehirlerde tek bir ev... Er, ...bahçelerde tek bir ağaç... ...ayakta kalmayacak... ...her şeyi kökünden sökerim. Ben kudretli rüzgarım. Ne kadar da gösterişçi. Anlamadım... Hoşça kal, kudretli büyük rüzgar. Yaptıkların için teşekkür ederim. Aşil görünmezlik şapkasını taktı ve saraya girdi. Büyük bir odaya geldi. Bir masanın etrafında, prenses Paris'i etkilemeye çalışan birçok kral ve prens oturuyordu. İçlerinden biri prensese hediye olarak elmas bir bardak uzatınca, Aşil bardağa vurdu ve bardak kırıldı. Konukların hepsi şaşırmıştı. Tam o sırada cebinden prensesin ona verdiği torbadan tohumlar düştü. Prenses Paris hemen tanıdı. Burada. Mutluluktan havaya uçan prenses konuklarına bir bilmece verdi. Pekala beyler, şu bilmeceyi çözün. Altın anahtarı olan el yapımı güzel bir tabutum vardı. Anahtarı kaybettim. Ve bir daha da bulmayı beklemiyordum. Ama birden anahtar ortaya çıktı. Bilmeceyi çözen kişi benim kocam olacak. Tüm kral ve prensler cevabı bulmaya çalıştı ama bulamadılar. Sevgilim, eğer buradaysan çık ve kendini göster. Tüm kral ve prensler cevabı bulmaya çalıştı ama bulamadılar. İşte bilmecemdeki anahtar. Tabut benim, altın anahtarsa sadık kocam. Bunu kim bilebilirdi? <gülüyor> Kral ve prensler surat astı ve oradan ayrıldı. Prenses Paris ve Aşil birbirine sarıldı. Çok üzgünüm sevgilim. Öfkeme yenik düştüm ve... Sakin ol. Rüzgar bana her şeyi anlattı. Öfkeli değilim. Seni yeniden bulduğum için çok mutluyum. Teşekkür ederim sevgilim. Sana söz veriyorum. Bir daha asla öfkelenmeyeceğim. Beni uzaktaki bir adaya göndermediğin sürece sorun değil canım. <gülüyor> İkili yeniden birbirine kavuştukları için mutluydu. Prenses Paris... Muhafızlarını Aşil'in anne ve babasını bulup getirmeye yolladı. Onlarla kalmalarını istedi. Aşil çok mutluydu. Prensesi olan sevgisi katlanmıştı. Prenses Paris bir daha hiç öfkelenmedi. Aşil ise eşinden yeni sihirler öğrendi ve ne zaman fırsatını bulsa o sihirleri kullanmaktan zevk aldı.